çıkıyormuş. bunları alabilir miyim? Yüzdeki kılları vesaire, bunları alabilir miyim? Şimdi bu e, kaşlar dışındaki kılların çekilmesi çekilmemesi konusunda alimler iktilafa düşmüşler. Bazı alimler yüz konusun, yüzün yüzde olan kılları çekmek, aynen kaş, kaşın üst tarafından çekmek gibi caiz değildir diyor. Çünkü Ayşe sen diyor ki, La anallah amna misat ve akılları çeken ve çektirin Allah lanet etsin diyor aleyhissalatü vesselam ve hadis e, sünenler de mevcuttur. Dolayısıyla bu bıyıklar gerçekten yani gerçekten böyle siyah gibi çıkıyorsa ve burada kocası bu bıyıktan rahatsız oluyorsa çünkü erkek o karısından ne yapacak? Ondan yani temettü yapacak. Dolayısıyla mesela öpüşlerde